Fazla cenab-ı le ibadet yapan ebrar kullar, salih ve salihah kullar ellerinden öperim. Benim derdim sadece fanusum mu? Sadece fanusum kırılmaması. Ben o derde düşmüşüm. Onların ellerinden öpürüm dualsın her bize. Aa senin de mi fanusun kırıldı ha? Hem mi kardeş, hem mi bacım söyle bana. Benimki gibi kırık mı? Ne yaptık biz böyle ha? Ne yaptık böyle? Çevireyim mi şu fanusa ha? Çevireyim mi şu? Söyle bana. bir kıl bir kılma bir oruç tut namaz kılma olur mu işte hepsi bir bütün olacak İman ışının korunabilmesi için hepsi bir bütün çevireyim mi şimdi buna ha? şu pervaneyi çevireyim mi ha? sönmüyor işte ya. sönmüyor işte Sönmüyor işte bak Sönmüyor işte Sönmüyor Sönmüyor işte Rüzgara vurmaya gerek var mı artık Sönmüyor Şu 2000'li yılların karanlıklarındaki Bu fanus kimin Bu ışık kimin Söyleyin Allah aşkına. acı deyzem senin ışığın mı bu? Yoksa hacı abi senin ışığın mı? Söyle hadi ne olur. Ne olur bırakma amellerini. Biz zaten karanlıklarda kalırsak. Hiç olmazsa senin ışığınla belki yol vurulursa. Ne olur bırakma amellerini. Bir zamanlar ışıl ışıl olan Anadolu. Böyle ışıksız mı kalacaktı ...kimin ışığı bu... ...söyle hacı abim... ...söyle hacı teyzem... ...senin ışığın mı... ...yoksa delikanlı mı... ...senin ışığın mı... ...yoksa genç kız... ...senin ışığın mı... ...ne olur genç... ...bırakma... ...bırakma amellerini... ...biz beceremedik... ...öyle değil mi bacım... Biz beceremedik gençliğimizden. Fanus kırmışız hep de haberimiz yok. Ne olur sen becer. Ne olur kırma. Ne olur kırma fanusunu. Ne olur. Ya sen küçük çocuğum. Biraz önce şeyler küçük çocuğum. İstanbul'un çocuğu. Alnını küçücükken secdelere koy olmaz mı? Küçücükken yavrum. Ağaç yaşken eğiliyormuş. Sonradan zor oluyor bir tanem. Küçücükken namaz sarkıl olmaz mı? Alnını secdeye koy yavrum çocuğum. Tamsın hep güzel olsun olmaz mı? Işıl, işıl yansın Hani kandil günlerinde elinde fener dolaşırsın ya ne kadar zevklidir Biz de seni bir fener gibi taşıyalım yavrum muşul ışıl Anne Anne o pembe dizileri açma anne Anne açma ne olur Anne açma Açma o dizileri anne Vanusumu kıracaksın anne Açma Anne Kendine acımıyorsan bana acı anne anne Panos'u kıracaksın anne Rabbik'im nidası işitilmişti yani. Geç kaldım geç kaldım, Hani oradaydım. Bir pardon, dakika. Abim, pardon Bir abim. dakika. Özür diliyorum abi bir şey mi oldu? Bir şey yok bir şey yok. E o zaman müsaade Hayır hayır. Seninle biraz konuşalım. Deli midir nedir? <gülüyor> Herkes öyle diyor. Bak ne sana. konuşacağız azizim benim işim ya var müsaade var. Hayır. Konuşmam lazım. Bunlar ne böyle yolun ortasında bırakmışlar? Ya, ya, ya. E canım müsaade edin ama işim var benim ya Biraz sonra yaparsın işini Sanki ne var biraz dertleş benimle Biraz konuşmak istiyorum ne olmuş sanki Kardeşim İnsanlık öldü mü? Benim işim var gücüm var dertleşecek başka adam Bul kendine yap Allah Allah Ne işin var ki sanki böyle Ne demek ne işin var sanki böyle Sana hesap mı vereceğim söz Hayır, verdim birine Sözüm verdim evet ben. Ne, ne var? Biraz sonra tutarsın söz. Abi olur mu biraz tutarsın? Bunda beni salacak göz yok. Vallahi yandık ha. ha kuşlara bak. Salona girmişler de uçuyorlar. Amanın. Amanın. <gülüyor> pervane. Pervane. Adam Buyur <gülüyor> abicim. <gülüyor> abicim benim sözüm var bak ya. <gülüyor> vallahi söz verdim ya, ya <gülüyor> Söz bu kadar önemli mi de yani Ne demek bu kadar önemli mi Benim için söz namustur abicim Öyle mi Elbette söz namustur benim için ya Yani sözünde durmayan adamı adamdan sayarlar mı sözünde durmayan adamı adamdan sayarlar. Mı? At gitsin. At gitsin. Odun. Odun. Kütük. Kütük. Salonda yankı mı var? Abicim niye söylediklerimi tekrarlıyorsun? Ey doğru söze ne denir? <gülüyor> o zaman müsaade de ben gideyim tamam mı? Hayır Onun ben için. kendi derdimi unuttum artık da. Senin <gülüyor> derdin geldi aklıma. Benim hani... derdim yok, benim hiçbir <gülüyor> derdim yok benim. E kime söz verdin? <gülüyor> Abuzer abiye. Başka sözlerin de varsa onları da tutman lazım. Belki mahcup olursun. Evet. Adamdan saymazlar belki. Evet. Başka bir sözün falan var mı? Hayır benim bugüne kadar verdiğim bütün sözleri tuttum. Şimdiye kadar verdiğim sözler tamam da bundan sonraki sözleri mi? Ya bir bir hatırlasan belki verdiğim bir söz vardır filan. Mahcup olmayasın sonra. Yok yok. Benim Abuzer abiden başkasına sözüm yok bugün. Öyle mi? Evet evet. Sadece Abuzer abiye var. Şu ileriye bakar mısın? Abicim orada bir karanlık var Hayal meyal bir duvar görülüyor Duvar değil duvar değil Daha ötesine ötelere Beni de kendisi gibi zannet. Abi ötelerde de ne göreyim gözünü seveyim Allah'ını seversen Bende efrar uç göz mü var böyle Gece görüştür Niye? Duvarın ötesini göreceğim Yani belki Bir sözlerini hatırlarsın diye söylüyorum Neyi hatırlayacağım Peki abi. şuraya bak o zaman Abi cebim gözlüğüm Hayır hayır Kalbine <gülüyor> Ya abicim kalbimle ne işim var benim ya Kalbim burada duruyor sapasağlam. Ben ronkenci monkenci <gülüyor> değilim ya Hani belki Sözünü hatırlarsın abi, başka, yok, başka yok, sözlerim yok. vardır diye Bugün Abuzer abiden başkasına sözüm yok Olabilir ama mahcup olma Adamdan yok, abicim, saymazlar sonra Yok abicim yok güzel abicim Yok bir tane abicim beni bırak Yok abi yok ya Sözüm yok ya Var Yok Var. Yok abicim, yok. Var. Kime o zaman? Allah'a. Yani. Ya yani. Ya yani. Ya yani. Yani ne karıştı diyor abi oraları ya. Karıştırma orayı Allah'ın sevgisi. Zaten işim parkucum var benim. Hani oyalayıp duruyorsun beni. Hey insanlar nereye kaçıyorsunuz? Nereye kaçıyorsunuz ey insanlar? biraz onu konuşsak olmaz mı? Ne olur akşama kadar her şeyi konuşuyorsunuz. Ne olur biraz ondan konuşsak olmaz mı? Ne olur kaçmayın Allah'tan. Hey! Götürmeyin onları! Hayır! Bırak! Hayır! Hayır! Gelin biraz konuşalım. Allah'tan konuşalım. Hadi biraz. Hayır! Bırakın onları. Bırakın! Hayır! Götürüyorlar tutmayın. Tutmayın! Hayır tutmayın. Hayır. Götürmeyin. Hayır! Hayır! Hayır, götürme. Hayır, hayır, hayır. Hayır, götürmeyin. Götürmeyin hayır. Hayır, götürmeyin oğlum. Götürmeyin oğlum. Hayır. Götürmeyin oğlum. Götürmeyin oğlum. Hayır. Allah'ım. kaçıyor insanlar bilmem ki neden kaçıyorlar bilmem ki ah, Rabbim ah, hayır hayır hayır <gülüyor> buralarda kalamam ben hayır hayır bir çaresini bulmam lazım bunaldım ondan konuşmak istiyorum ben neden neden konuşmak istemiyorum insanlar neden neden <gülüyor> kaçacağım buralardan kaçacağım kaçacağım buralardan Kaçacağım buralardan, kaçacağım buralardan, kaçacağım! Kaçacağım buralardan, kaçacağım! Bırakın beni, bırakın, bırakın beni! Kaçacağım buralardan! Sen de mi kaçıyorsun? Ben de kaçıyorum! Bırakın, bırakın beni! Neden kaçıyorsun? İnsanlardan kaçıyorum, İnsanlardan. ...nereye kaçıyorsun? Bırak beni! Bırak! beni! Bırakın beni! Bırakın beni! Hayır! Bırakın beni! Bırakın! Hayır! Hayır! Hayır! Bırakın beni insanlar Bırakın beni Bırakın beni Bırakın Dünya sizin olsun İstediğiniz şeyi konuşun İstediğinizi yapın, Sizin olsun Beni bırakın Ey dünya bırak beni Ey nefsim Yoksa sen mi beni zincirlere vurdun ha? Yoksa sen mi beni bırakmıyorsun? Yıllarca sana hizmet ettim ey nefsim. Yetmez mi? Saçımı sakalımı artık Yetmez mi ey nefsim? Yetmez mi? Hep sana çalıştım. Bırak beni artık. Bırak. Bırak beni. Bırak, Bırak beni. Bırak. Bırak beni. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Selidem zincirle kukurmuşlara biz elimden bıraktık Allah yoksul ne yapalım şimdi Ah efendim neredesin benim şefkatli efendim neredesin neredesin <gülüyor> o gün bize mi ağlıyordun o gün bize mi ağlıyordun ya Resulallah hani Ebu Zergıfari radıyallahu anh gelmişti hani ya Resulallah böyle yalnız başınıza niye ağlıyorsun demişti ya sana ah kardeşlerimi çok özledim dedin Kardeşlerin kim ya Resulallah? Ha, onlar benim ahir zamanda gelecek ümmetim. Beni görmeden severler. Beni görmeden iman ederler. Onlar için ağlıyorum. Onlara ağlıyorum. Onlara ağlıyorum demiştin ya. <gülüyor> Miraç'ta sana bütün zamanlar gösterildiğinde... ...bizim bu hallerimizi görmüştün de... ...onun için mi ağlıyordun efendim? Canım efendim... ...canım efendim... ...ümmetin ahir zamanda... ...zincirlere vurulmuş... ...nefsine mahkum olmuş... ...ah çevresinin esiri... ...mahkum olmuş... ...dünyanın esiri mahkum olmuş... ...efendim... bu zincirlere dayanmak çok zor sen yoksun sen yoksun Musab dayandı acılara acılara dayandı Musab çünkü sen onu bir kerecik barına baksan gözlerinle bir kerecik ona baksan yetiyordun Musab dayanıyordu bütün dünyayı terk ediyordu senin aşkına ama şimdi sen yoksun Biz dayanamıyoruz. Dayanamıyoruz bu zincirlere. Hadi. Gideceğim. Ona gideceğim. Hadi benim gibi zincirlere vurulmuş olanlar var mı? Hadi gidelim ona. Başka bir şey yok zaten. Onun yanı başına gidelim ha. Hadi gidelim o güzel peygamberimize. Ona gideceğim ben Ona gideceğim Ona Medine'ye Ya Resulallah Bırakın beni Bırakın Ben Medine'ye gideceğim Bırakın beni Ben Sevdiliğe gideceğim Bırakın Bismillah Ya I'm orada! there. orada! Bırakın beni! me. Where is it? It's there. It's there. You're a baby. Leave me. I'm in there. I'm in there. I'm orada there. I'm in there. I'm in there. Canım efendim hüsrev sadet efendim canımın var resulum şefaa Allah Allah içim dağda içim dağda bırakın bizi kaldım. her yanımı bağladı dünya sana gelemedim ah bir gelseydim yanına bir gelseydim yanına yanına sokusaydım kediciklerin gibi hücreyi saadetin etrafında dönseydim sonra orada can olmaz mıydı ah hasretin yakıyor şu zincirlerden daha çok hasretine dayanılmıyor efendim bu dünyada ona olan hasretin hiç bitmeyecek Allah'a kaç kaçacaksan Allah'ı bulursan Allah ile olursan hiçbir şeye hasret çekmeyeceksin bu dünyada ona olan hasretimiz hiç bitmeyecek onun yanına gittim biliyor musunuz Medine oraya giden erkek kardeşlerim bilir Hücreyi Saadet'in önünde bir yeşil direk var tam Resulullah'ın kıble tarafında gittim miydi o direğin yanına giderim. Boyun bükerim geldim efendim diye ama Veysel Karani gibi görmeden geri döner gelirim Ah Veysel Karani Ah bizim gibi Biz onun gibi Görmeden gelmek Onun yanına kadar git Sonra görmeden geri dön Ah bilmem ki Gidenler bu acıyla kıvranıyorlar Gidip de onu görmeden geri gelmek Ne kadar acı biliyor musunuz? Onun efendim. Ona dünyada hasetimiz hiç bitmeyecek. Hiç bitmeyecek hasetimiz. Ah, kavuşmak Kevser havuzunun başına kaldı. Eğer oraya da iman ışığımız olabilirse, gidebilirsek. Ah, iman ışığım olmalı. mutlaka olmalı evet iman ışığım için Allah'a kaçmalıyım evet evet Allah'a ona kaçacağım onu arayacağım ben evet evet Allah'a kaçacağım ben Allah'a bırakın beni ben ona gidiyorum Allah'a gidiyorum bırakın beni her şey sizin olsun her şey ben ona gidiyorum bırakın beni Bırakın beni insanlar. O sana şah damarından daha yakın. Onu uzaklarda arama. Haydi koş ona. Ona kaç. Kaçışın ona olsun. Allah var ya. O bana benden yakın. Nereye gidiyorum ben? Nereye kaçıyorum? Kandan münezzeh olan Yüce Allah... ...her yerde... ...öyleyse... ...O burada... ...O burada... ...O'nu hissetmek istiyorum... ...hisseden var mı? ...O burada... ...Şah damarından daha yakın... ...Allah'ım... Sen bize yakınsın. Ama biz senden uzaklarda kaldık. Bizi kendine yaklaştır şu mübarek günlerde. Allah'ım ne olur hissettir bize kendini. Ne olur Allah'ım. Bilal-i Habeşi... Kızgın kumlarda... Kamçıların altında... Kızgın taşların altında... Eğer seni hissetmeseydi... Katlanabilir miydi onlara... Ben de Bilal-i Habeşi gibi desem, ne olur izzettir, Rabbim sen buradasın, sen buradasın, sen buradasın, sen buradasın Allah'ım. Allahu. kırmak istiyorum dünya ise vazgeçtim hepsinden kim istiyorsa olsun Rabbim güç ver bana Allah'ım ne olur hissettir sen hissettirirsen güç olurum Rabbim Rabbim Rabbim Allah, Allah! şuna çekiştirmeyin beni Bir yere gitmiyorum artık. Bırakın beni yetmedi mi? Yetmedi mi bana engelleriniz? Yetmedi mi? Bırakın beni. Bırakın. Hayır. Hayır. Bırakın bir yere gitmiyorum dedim size. Ben onu buldum. Onu. Allah. şey bana düşman gibi gözüküyordu her şey ama seni bulduktan sonra adam ki sana kavuşmama sebep oldular insancıklarını seviyorum binlerce teşekkür bütün acılara bütün ızdıraplara teşekkür seni bulmama vesile oldular ya Acılar böyle Söyleyin bana Allah'ın sevdiklerinin listesini Biri çıksa da listesini yapsa Acı çekmeyen var mı işlerinde? Acı çekenler Allah'ın sevdikleri Söyle bana En çok acıyı sen mi çekiyorsun? Buradaki en çok acı, ızdırabı var, sıkıntıları var Hadi de bana sen misin? Yoksa sen misin? Yoksa sen mi arkadaki? Yoksa sen mi? Hadi en çok acısı kim var? Acısız ızdırapsız insanın burada ne işi var değil mi? Onlar başka yerlerdeler şimdi. Hadi söyle bana. Kimin en çok ızdırabı var? Sıkıntıları ellerinden öpmek istiyorum. Kavuştuğum her nimete acılarla kavuştum. O yüzden nerede bir dertli görsem seviyorum onu. Nerede acılı görsem seviyorum. Acısı olmayanlara acıyorum. Hadi uzat elini öpeyim. Senin Allah değişik başkadır. Allah'a demek en çok yakın sensin ha. Hadi uzat elini öpeyim. En çok kimin acısı var ha? Senin mi? Aranızda tanıdıklarım var, acıları, ızdırapları olanlar. Saçlı delikanlım. Sen de mi acı çekmeye başladın ha? Yoksa sen genç kız, ah, acıları çoktan sarmaya başladım mı yoksa? Desene. Allah seni kendine yaklaştıracak ha. Bu halimle mi deme? Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bir bakmışsın, Rabbine kavuşuvermişsin. Bilemezsin bugünleri sana neden yaşattığını. Merhaba acılar. Merhaba ızdıraplar. Merhaba çileler. Merhaba. Hadi. Bir kişi kaldırabilir mi elini ben derssizim diyen. Ah. Resulullah bir hüzün peygamberiydi. Hiç kimse boşuna hayaller kurmasın. İşte üç gün sonra her şey pembe gülü bir dünya kuracak dünyada diye. Hayır. Boş hayaller peşinde kendinizi yormayın. Kıyamete dek Resulullah'ın ümmeti acı çekecek. Hüzün çekecek. Biz hüzün ümmetiyiz. Biz hüzünle mutlu oluruz. Acıyla mutlu oluruz. Dünyanın dev ve kahkahalarına bilal Habeşi'nin gözyaşlarına değişmeyiz biz Bilal-i Habeşi'nin gözyaşları Bizim için daha kıymetlidir Elin kahkahalarını ne diyelim biz Arkası sahte Nankör sevdaları ne diyeyim biz Ne ha Hadi ona gidelim Hadi Beraber başladık ne kadar oldu bilmiyorum başlayalım. hadi beraber gidelim bir mübarek gecedir bu gece yarın değil öbür gün miraç miracı yaşamak için hadi beraber olalım hadi hadi gidin Allah'a gidin Allah mekandan münezzeh olan Allah Her yerdeyse öyleyse burada. Hadi hisset. Hadi. titriyen kalbin niye titriyor? Yoksa kudret elimi tutuyor ha? Neden? Hadi. Hadi gidelim ona. Benim gibi kırık dökük amelleri olan utanıyoruz değil mi gitmeye ona? hadi gidin ne olur isyanlarınızla günahlarınızla gidin ama ne olur samimi gidin ne olur işten gidin şu samimiyetsiz asrımızda her yanı samimiyetsizin doldurduğu şu asırda ne olur ne geldiyse bundan geldi inan inandığını söyle konuş sonra da yaşamam olur mu böyle şey ne olur samimi gidin menfaat perest asırda ne olur samimi gidin içten gidin Allah'a ne olur samimi olun samimiyetimizi kaybedelim çok şeyler kaybettik ne olur samimi gidin kimseler bilmesin isterse Göreceksiniz. Bu samiyetinizin karşılığında Allah günahlarımızı yazmayacaktır. Meleklerine dönüp diyecektir ki, bu kendisini günahkar, isyankar tanıtan bu samimi kulumu, bu içten kulumu sevdiklerimin defterine yazın. <gülüyor> Hadi kaldır ellerini yaşlı teyzem Hadi kaldır ellerini yaşlı abim. Hadi kaldır ne olur? Amin de duamıza. Hadi. Allah yaşlıların duasını geri çevirmeye utanırım diyor. Hadi senin duanı geri çevirmez o. Hadi üzülme. Üzülme. Senin duanı geri çevirmez. Biz yaşlanmadan ölü verirsek ne yaparız? Yaşlılar çok şanslı. dua ettiler miydi Allah geri çevirmeye hecap ederim diyor. Rabbim beni affettiği ver seni kırar mı? Hadi kaldır ellerini. Allah'ın yanında hatırlı olan Yaşa Allah bereketlenmedeyiz. Allah bereketini onlarla iletiyor bize. Hadi. Hadi amin de. Ya sen delikanlım. Hadi ne olur. Delikanlım. Şu sokaklardaki bütün kötülüklere rağmen Rabbim diyerek alnını secdeye koyan delikanım aslanım benim hadi amin de hadi İstanbul'un nazenin genç kızları hadi sizde kaldırın ellerinizi herkes zevkü sefasında heva ve hevesindeyken hadi hadi ne olur Allah'ınızdaki secde iziyle hadi amin deyin ne olur Allah gençleri çok sever biliyorsunuz değil mi Allah halındaki secde izi gençlere sevgilim diyor biliyor musunuz amin de genç amin de senin hatırına kabul olsun dualarımız hadi çocuğum küçük yavrum Hadi o da kaldırsın ellerini kocaman kocaman. Hadi annesi yardım et ona. O küçük çocuk ellerini kaldırsın kocaman kocaman. Kocaman kocaman kaldırsın da günahlarımızı örsün. Allah'ım ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım sana hamdolsun. Habibine... Sevgiline yarattığın zerelerce selatü selamlar olsun. Allah'ım. Dua sana yakınlıktır diye geldik. Sana yakın olmaktır diye duaya durduk. Yoksa ben Faat Peres asırdaki insanlar gibi Rabbim bana şunu ver bunu ver demeye değil. Elbette ne istersek sadece senden isteriz. Ama bu gece sadece sana yakın olmaya geldik. başka bir isteğimiz yok Rabbim sen bize çok yakınsın ama bizi kendine yakın kıl ne olur Allah'ım dua dua Allah'ın kalbere misafir olmasıymış Allah'ım ne olur bu gece kalbere misafir ol ne olur ellerimizi onun için açtık kalplerimize misafir ol Allah'ım kalplerimiz ömrü boyunca hiç olmazsa bir kere hiç olmazsa bir an bayram esin. İşte ben bunun için yarasıldım diye sevinsin kalplerimiz Allah sana en çok aşıkların dua edermiş en çok duayı aşıklar yaparmış Allah'a aşıkları o yüzden sana ellerimizi açtık senden bir şey istemiyoruz bu gece ama ne olur sevgimizi kabul et seni seviyoruz Allah'ım sevgimizi kabul et ne olur Allah'ım dua Allah'a sorarak yaşamakmış ona sormadan hiçbir şey yapmamakmış sana sormaya geldik Allah'ım şimdi ne yapalım buradan çıkınca nasıl edelim Allah'ım nasıl yaşayalım Allah'ım bize lütfettiğin teçhizatları nasıl kullanalım Allah'ım Habibime uyun son peygamberime itaat edin o size güzel bir örnektir o ne demişse onu yapın yapamadık Allah'ım yapmadık mı yapamadık mı <gülüyor> ağaçlara gel dedi ağaçlar eteğini topladı gitti Resulullah bize şunu yapın şunu yapın dedi yapmadık söz Allah'ım Habibin dizinden gitmeye söz bu kaçıncı söz diyeceksin biliyorum bu kaçıncı söz diyeceksin sözünde durmayana adamdan mı sayarlar odun kütük at ateşe yansın Allah'ım bizi ateşine atma dayanamayız Allah'ım bizi ateşine atma dayanamayız eğer bizi cehennemine koyacak olursan bütün cehennem ehline seni sevdiğimizi söyleriz kabul et sevgimizi Allah'ım sevdiğimizi söyleriz Ya Rabbi Eğer bizi mülkünüz senin, biz senin mülkünüz. Dilediğini yaparsın Allah'ım. Bir tanem. Neden ona bir tanem diyorsun diyorlar. E bileyim ben başkalarının bir tanesini. Ben... Saçı sakalı ağarmış. Bir tek Allah'ım o benim. O yüzden artık ona alanmış O yüzden mi? bunu da mı çok görüyorsunuz bana o yüzden bir tanem bizi cehennemine atacak olursan Habibin çok üzülür sevgilin çok üzülür ümmeti ateşte yanıyor diye çok üzülür ne olur bizi bırakma Habibinin hatırına bizi bırakma bizi yakarsan ama Habibin çok üzülecek onu üzülmemesi için bizi yakma bizi ateşlere koyma şu 2000'li yıllarda herkesin Allah'tan kaçtığı şu asırda Habibinin ümmetini bırakma izin ver edelim yardım et bize Allah'ım bizi bırakma gayriye bırakma bizi ayaklar altında ezdirme bizi Allah'ım Habibin çok üzülür sonra Rabbim bizi bize bile bırakma Biz somon balıkları kadar beceremedik. Onlar su bir ikincisinden geldiler oraya döndüler. Biz Allah'tan geldik. Allah'a dönecektik. Beceremedik. Sen bizi kendine döndür Allah'ım. Bizi kendine döndür bırakma bizi. Allah'ım. Amin. edep yahu yeryüzünün en büyük edepsizleri Allah'a verdiği sözü tutmayanlarmış Rabbim bizi edepsizlerden el eyleme bizi edeplendir Rabbim bize edep ver Allah'ım dualarımızı Kabe'nin yanında yapılan dualar gibi kabul et Hicri İsmail'de, Rükn-i Yemani'de, Müntezem'de, Kabe'nin kapısında, Makam-ı İbrahim'de yapılan dualar gibi kabul et. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kulun Mevlana gibi sana duadayız ve haykırıyoruz. Kulun Mevlana'nın cihanı haykırdığı duasınca dua ediyoruz. Edep yahu Rabbim Edeb kolun Mevlana Şah damarından daha yakın olduğunu biliyordu senin O yüzden hiçbir yerlere gitmedi Sadece seni Yakınında hissetti Seni yakınında hissettiği için Başka yerlere gitmemek için Heyecanını sana, hep sana dönerek gösterdi. Aşkı, sevdası sendin. Bu yüzden seması sana kaçışıydı. Edep yahu! Rabbim sana kaçıyoruz Allah! Kaçışımız sanadır Allahım, sanadır bu kaçışımız, Rabbim, kaçışımızı kabul et, kabul et. Keçdem sanadır, koyamam sana, canım kurban. اللهم يا جدي مولا يا رحيم يا جدي مولا جانم قور مولا ندريب الله يا مغيثنا من ليل الحمع والنبي يشها يوم الزهى يوم الزهى gibi ellerimizi sana uzatıyoruz. Rabbim kulun Mevlana'nın elinden tuttuğun gibi bizim ellerimizden de tut. Tut Allah'a Allah, Rabbim. Allah. Allah ya kadim Allah ya rahim Allah ya kerim Allah canımı kurdum ben vermeseydin bize ne yapacaktık Rabbim hu bu muhteşem aşkla yarattığın kainat sarayına eğer kusurlarımla yakışamamışsam affet hu affet Allah affet edeb ya hu Bu filmin baş oyuncusu sensin. Sen sen, sen. sen. Sen. Sen. Sen. Sensin bu filmin baş oyuncusu. Sen. Sen. Sen. sen. Hadi kısa bir ara vermiştik filminize. Bu film sizin filminizdi. Çağırdık sizlere. Filme kısa bir ara verdik. sadece birkaç hatırlatma tamam hepsi bu kadardı kusurumuz olduysa bağışlana Allah'ın sevgili kulları şimdi ara bitti buradan çıkınca kendi filminiz başlayacak onu oynayacaksınız tamam mı benim gibi kırık dökük amelleri olanlar Bilmem bundan sonraki hayatlarını nasıl geçirecekler. Bundan sonraki filmlerinde herhalde oyunları famus tamiriyle geçecek. Öyle değil mi? Çok çabalıyorum. Biliyorsunuz yenisini yapmak daha kolay. Kırığı tamir etmek çok zor. Dua edin bana. Ben de size dua edeyim olurum. Tamam mı? acı değilsem iç iş işten geçmiş değil fanus tamirine tamam tamam biz sadece sizin filminizde birer figür andık sen delikanlım sen filmini çok güzel oynayacaksın değil adreti Ali seni bekliyor cennette tamam tamam Yiğitler orada buluşacak aslanım. Aslanım tamam mı? Tamam mı genç kız? Sen de İlmini çok güzel yapacaksın değil. Daha gençsin. Ufak teyip şeyler bu kadar önemli olmaz. Elminin kahramanı oldu. Hadi git. Fatıma seni bekliyor cennette. Hadi git. hadi onunla koş cennette artık orada her şey serbest belki de senin elinden tutacak gel diyecek seni babacığıma götüreyim hani o tatlı babacığı var ya hadi koş muhteşem bir film çevir senaryonda aksatlık olmasın hep sana söyleyecek içinden bir ses biliyor musun O ses Allah'ın sesidir. Başka seslere kulak verme. Sırattan geçerken vın tamam mı? Geriye bakma sakın. Boş versen sen bizleri ne yapacaksın? Bakma kırıldılar döküldüler mi diye bakma. Sen git karşıda Resulullah seni bekliyor. Kevser avusunun başında git ona. Git onun yanı başına. Tamam mı? Kevser şarabından iç doyasıya. Bak onun o güzel yüzüne tamam mı? O seni oradan Allah'a götürecek. Tamam mı? ha Allah'ın o güzel cemalini. İnsanoğlu için en muhteşem nimet. Eğer doyabilirsen hatırlarsan bizi. De ki ya Resulallah galiba gelemediler. Galiba sıratta takılıp kaldılar. <gülüyor> panuslarını kırmışlar galiba şu zalim nefislerini yenememişler galiba ama onlar seni çok seviyorlar ya Resulallah de şahidim de tamam mı seni çok sevdiler onlardı. sana selamı var onların de olmaz mı genç tamam mı açık olsun. Hadi gidin. Tamam mı bacım? Tamam mı kardeşim? Hadi gidin. Yolunuz açık olsun. Ha, sırattan yel gibi geçin. Resulullah'a kavuşun hepiniz. Biz gelemezsek bizden selam söyleyin. Tamam mı? Ne yapalım? Burada onsuz Orada onsuz kalırsak Rabbim dilerse her şey lütfeder. Hadi gidin. Aramız burada bitti. Şimdi filminiz başlıyor. Tamam mı küçük çocuk? Eğer zihninde küçücük bir iz kalırsa git. Selam söyle Resulullah. Hani Hasanla Hüseyin seni bekliyor orada. Tamam mı? <gülüyor> Ne olur tamam. Biz yüzyıl yıl sonrasının sevgi savaşçılarıyız. Beş yıl, on yıl sonra değil. En az yüz yıl sonra. Bütün dünyamızda güzel kokular yayılsın her tarafa diye. Onun çabasındayız. Miracınız mübarek olsun. Miracınız miraç olsun. 3 Ekim akşamı kılacağınız namazlarınız sizi miraça çıkarsın. Namaz müminin miraçıdır. Fırsat bu fırsattır. Kandilleriniz mübarek olsun. 3 aylarınız mübarek olsun. Haydi Allah'a kaçalım. Beraberce haydi Allah'a Allah'a Barın gidin Yolunuz açık olsun Sırattan yel gibi geçin Resulullah'a kavuşun Allah'ın cemaline koşun Cennet sizi bekliyor Beclem sanadır Kıyamam sana Canım kurbandır Senin yoluna Ya Allah Ya Gerim